Hayırlı akşamlar demişiz izleyicimiz. Ben müzikli ilahilerin peygamberimiz tarafından mesela, istenmediğini mesela. duydum. E, bu konu hakkında ne dersiniz diye sormuş. Evet tabi e, bu işin bir söz tarafı var bir de müzik tarafı var. Bu mesele hakikaten müzik meselesi e, fakihler tarafından şöyle e, bir liste yapsak ne kadar tartışılmış veya tartışılmaya ne kadar mahal olan konuların sıralamasını yapsak müzikle alakalı konular da gerçekten bu ilk onun içerisine girer. Lehde aleyhde pek çok görüş ortaya konulmuş. Evet. Tabi bunların kaynakları bazı ayetlerin işaret ettiği şeyler var. Ve yine Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan nakledilen hadis-i şerefler var. Sahabe-i kiramın uygulamaları var. İkiye ayıralım biz. Bir, aletle yapılan, icra edilen yani bütün musiki aletlerini siz bunun içerisinde koyabilirsiniz. Aletle yapılan, icra edilen müzik ve bir de sadece söz olarak müzik. Sadece söz olarak seslendirilen ilahiler yani aletler eşliğinde olmadığı takdirde insanın günlük olarak kullandığı konuşmalar yaptığı konuşmaların hükmü neyse onun da hükmü olur. Yani eğer içeriğinde İslam'ın haram kıldığı yasakladığı bir unsur söz konusu değilse şiirin içerisinde şarkının içerisinde evet. bunda bir haram söz konusu olmaz insan kendisi terennüm edebileceği gibi başkasından dinleyebilir. Dolayısıyla bu manada musiki aletlerinin eşlik etmediği o sözler genel hükümlere tabi İslam'ın genel hükümlerine tabi. Evet. İçeriği normalse normaldir. Peki musiki aletleriyle beraber olunca ne olur? Bu hususta gerçekten farklı farklı kanaatler görüşler var. Genel olarak şunu söylemem lazım. Yani mezheplerin genel kanaati bu hususta e, musiki aletleriyle icra edilen müziğin e, caiz olmadığı yönünde. İmam Gazali İhya Yulümiddin isimli bir kitabı var. Onun ikinci cildinde muamilat bölümünde gina veya sema tabiri kullanılır. Evet. Yani fıkıhta tartışılırken tasavvufta incelenirken sema ve gina adıyla e, bu mesele, mesele incelenir. Evet. İnsan hakikaten İmam Gazali yaklaşık olarak 20 sayfa bu konuyu inceler kitabında ve insanın tabiatının veya fıtratının müzikten hoşlandığını, güzel sesten hoşlandığını anlatmaya çalışır ve pek çok hikaye de nakleder. Yani insan e, müzikten tabiatı icabı hoşlanır. Bir evet. bebek bile annesinin mırında, mırıldandığı, söylediği bir şeyden dolayı etkilenir, uyur veya kutta eğlenir. Evet. Hatta insanları siz bir tarafa bırakın, bir takım affedersiniz hayvanlarda bile ee, hoşlanır hayvan. Mesela e, eskiden beri bir adet vardı Araplarda. Huda derler ona. Develer e, uzun yolculuklar esnasında yavaş hareket ederler. Onları hızlandırmak için hadi denilen insanlar varmış. Hadi. Bunlar güzel şarkılar söylermiş. Develer de onların söyledikleri şarkılardan etkilenir ve hızlı hareket ederlermiş. Evet. Düşünün yani hayvanlar bile etkileniyor. Dolayısıyla İmam Gazali böyle bu meselenin hemen elinin tersiyle itilebilecek. Hemen haram denilerek ortadan kaldırılacak bir mesele olmadığını zikreder. Peki şimdi sonuca gelelim. Yani günümüzde nereye giderseniz gidin, hatta dini bir program bile olsa onun önünde arkasında bir takım musiki var. Evet. Öyle değil mi? Yani evet. dini bir programda bile var. Peki bunun hükmünü son olarak söylersek ne diyebiliriz? Bu hususta gerçekten büyük alimlerden bir tanesi var. Abdülgani el-Nablusi isminde. Kendisi 11. asırda yaşamış. Gerçekten büyük bir Hanifi alimi. Onun idahu Dilâlat fi Simâ'il Âlat isimli bir kitabı vardır. Yani Musiki'nin hükmünü incelediği, konuştuğu bir kitabı vardır. Orada şu sonuca varır. Der ki, Musiki'nin hükmü de çalgı aletleriyle beraber olsa bile amacına göre şahısta bıraktırdığı etkiye göre değişir. Evet. Eğer Musiki aletlerin insanda çalındığı zaman ulvi duyguların ortaya çıkmasına sebep oluyorsa, onda dini duyguları heyecana getiriyorsa... Bu yapılan icra edilen musiki helaldir, bunda sakınca yoktur. Ancak e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın hadis şeriflerinde yasakladığı gibi veya yasaklamasındaki amacı e, ortaya çıkacak şekilde insanı kötü şeylere sebep, sebebiyet oluyorsa, kötü şeylere sebebiyet veriyorsa evet. veya kutla eda edilirken, seslendirilirken, ortaya konulurken normalde İslam'ın edevine muayyir bir şekilde eda ediliyorsa e, bu durumda caiz olmaz. Bizim Din İşleri Yüksek Kurulu da bu hususta Abdülgani Nablusi'nin görüşlerini fetvalaştırmış. Bize sorulduğu zaman e, tıpkı Nablusi gibi diyoruz. Diyoruz ki çalınan müziğin edasının edasıyla alakalıdır veya sözler varsa içerisinde o sözlerle alakalıdır. Yani eğer sözler insanda insanın psikolojisine, dini hayatına, ahlakına aykırı şeyler içeriyorsa bunlar kesinlikle caiz değildir. Güzel şeyler içerse bile eda edildiği takdirde ortaya konulurken, icra edilirken İslam'ın edebine muhalif bir unsur içeriyorsa, eda ediliyorsa bu da caiz değildir. Ancak bunun yanında kardeşimizin de sorduğu gibi ilahilerle alakalı evet, evet. yani musiki aletleriyle icra ediliyor olsa bile hakikaten insanda vatan sevgisini, millet sevgisini, dini duyguları, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini, sahabe-i ikramın muhabbetini ortaya koyacak bir şekilde icra ediliyorsa veya bu sözlere ihtiva ediyorsa inşallah bu ifadeyi özellikle kullanıyorum. Çünkü bu mesele öyle fetvada caizdir, caiz değildir e, ifade edilecek kadar kolay bir mesele değil. Evet. Çünkü fıkıh kitaplarında bu kadar tartışılmış bir meseledir. İnşallah diyorum e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu hususta bir kusur varsa affetsin. İnşallah caizdir diyebiliriz yani. Evet.